İlk Vahiy Enes Yergün Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumun içinde bulunduğu hal nedeniyle çok sıkıntılı bir süreç geçiriyordu. Tasvip etmediği birçok fiili sürekli yapan insanların etrafında var olması, onlara bir şey söyleyememesi, alternatif üretememesi bu sıkıntıyı daha da arttırıyordu. Allah Resulü bu hal üzereyken tabiri caizse nefes aldığı iki ortam vardı. İlki kısmen düşüncelerini kabullendiği haniflerin bulunduğu mekanlar, ikincisi ise inzivaya çekildiği Hira mağarası. Allah Resulü özellikle 40 yaşına yaklaştığı zaman diliminde inzivayı daha da arttırmıştı. Bazen günler, bazen haftalar boyunca Hira mağarasında kalıyor ve tefekkür ediyordu. Özellikle bu süreçte başına çok garip hadiseler geldi. Rüya olup olmadığına karar veremediği bazı şeyleri görmeye, bazı varlıkların ona hitap ettiğini duymaya başladı. Kendisine selam veriliyor ama selam veren varlığı göremiyordu. Bu süreci yaşarken en büyük destekçisi Hatice annemizdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini kâhin veya deli olabileceği ihtimallerini aklına getirdiğinde, Hatice annemiz, bu düşüncelerden onu uzaklaştırıyor ve ona destek çıkıyordu. Bu ruh hali ilk vahyin gelişine kadar devam etti. Hira mağarasında inzivaya çekildiği bir vakitte, Allah subhanehu ve Teala Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril aleyhisselam vasıtasıyla ilk vahyi gönderdi. İlk vahyin gelişini anlatan rivayete geçmeden önce, iki noktaya değinmekte fayda görüyoruz. 1- Allah Resulü neden vahiyden önce bu kadar ilginç hadiselerle karşılaştı, garip rüyalar gördü, anlam veremediği sesler duydu. Bunların hepsi aslında, insan bedeninin ve psikolojisinin normal şartlarda kaldıramayacağı, vahyin nüzulü hadisesine Allah Resulü'nü hazırlamaktı. Tüm bu hazırlıklara rağmen, Allah Resulü ilk vahiy geldiği sırada çok sıkıntı çekmişti. Hatta ileriki zamanlarda dahi, Vahi geldiği sırada buna şahitlik eden ashab olayın ne kadar dehşet verici bir hadisi olduğunu görmüşlerdi. Özetle vahiden önce gerçekleşen bu tür vakalar Allah'ın subhanehu ve teala peygamberine olan merhametinin bir sonucuydu. 2. Allah Resulü toplumunda ahlaki olarak parmakla gösteriliyordu. Bunu hak edecek vasıflara fazlasıyla sahip olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda insanlarda genel olarak aranan birçok vasfada sahipti. İnsanları idare edebiliyor, sorunlara güzel çözümler üretiyor, aile yaşantısını problemsiz bir şekilde sürdürüyor, yaptığı dünyevi işlerde başarı sağlayabiliyordu. Tüm bunları bir kez daha hatırlatmamızın sebebi şudur. Allah Resulü bunca meziyete sahip olmasına rağmen, toplumu değiştirebilecek bir çözüm önerisi, Onları bataklıktan çıkartacak bir kurtuluş reçetesi niçin sunamadı? Çünkü vahyin nurundan mahrum bir şekilde yaşıyordu. Tüm bu güzelliklere anlam katan, hayat veren, toplum için faydalı bir hale çeviren şey vahidi. Maalesef her cahiliye döneminde olduğu gibi günümüzde de ölçüler tepe taklak olmuş durumda. İnsanlara kurtuluş reçetesi sunanlara, önder olarak gösterilenleri Vahiyle besleniyorlar mı? Sorusu sorulmuyor. Ahlaki ve buna benzer bazı meziyetlere sahip mi diye bakılıyor. Bu vasıflara sahip herkesin peşinden gidiliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, öncesinde veya sonrasında yaşayan bazı kafirlerde dahi mevcut olan ahlaki vasıflar, bugün din adına konuşan kimseler için icazet işlevi görüyor. Hayır. Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem daha güzel bir ahlaka sahip kimse yoktu. Ama bu onun karanlıkları aydınlatmasına yetmedi. Vahi onun önünü aydınlattığındaysa sahip olduğu bütün güzellikler Allah'ın subhanehu ve teala ayetlerini anlama, anlatma ve yaşamada onun en büyük destekçisi oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarası'nda inzivaya çekildiği günlerden birinde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 Orada ailesine dönmeksizin birkaç gece tek başına kalıp tahannüste bulunuyordu. Tahannüs, ibadette bulunma demektir. Bu maksatta yanına azı kalıyor, azı tükenince Hatice'ye dönüyor, yine aynı şekilde azı kalıp tekrar gidiyordu. Bu hal kendisine Hira mağarasında hak gelinceye kadar devam etti. Bir gün ona melek gelip oku dedi. Aleyhisselatu vesselam ben okuma bilmiyorum cevabını verdi. Aleyhissalatu vesselam hadisenin gerisini şöyle anlatıyor. Ben okuma bilmiyorum deyince, melek beni tutup kucakladı. Takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı. Tekrar oku dedi. Ben tekrar okuma bilmiyorum dedim. Beni ikinci defa kucaklayıp, takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra tekrar bıraktı ve oku dedi. Ben yine okuma bilmiyorum dedim. Beni tekrar alıp, üçüncü sefer takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı ve, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin kerimdir. O kalemle öğretti. İnsana bilmediğini öğretti, dedi. Rasulullah bu vahiyleri öğrenmiş olarak döndü. Kalbinde bir titreme, bir korku vardı. Hatice'nin yanına geldi ve, ''Beni örtün, beni örtün.'' buyurdu. Onu örttüler. Korku gidinceye kadar öyle kaldı. Sükûnete erince, Hatice'ye başından geçenleri anlattı ve ''Nefsim hususunda korktum.'' dedi. Hatice de ''Asla korkma. Vallahi Allah seni ebediyen rüsvâ etmeyecektir. Zira sen sılay rahimde bulunursun. Doğru konuşursun. İşini göremeyenlerin yükünü taşırsın. Fakire kazandırırsın, misafire ikram edersin, hak yolunda zuhur eden hadiseler karşısında halka yardım edersin dedi. Sonra Hatice, aleyhisselatu ve selam alıp, Varaka ibnun Effel ibnun Esed İbnül Abdul Uza ibni Kusaya götürdü. Bu zat Hatice'nin amcasının oğluydu. Cahiliye devrinde Hristiyan olmuş bir kimseydi. İbranice okuma yazma bilirdi. İncilden Allah'ın dilediği kadarını İbranice olarak yazmıştı. Gözleri ama olmuş, yaşlı bir ihtiyardı. Hatice kendisine, ''Ey amcaoğlu, kardeşinin oğlunu bir dinle, ne söylüyor?'' dedi. Varaka aleyhisselatu vesselama, ''Ey kardeşimin oğlu, neler görüyorsun?'' diye sordu. Aleyhissalâtu vesselam gördüklerini anlattı. Varaka da ona, ''Bu gördüğün melektir, o Musa'ya da inmiştir.'' ''Keşke ben genç olsaydım da sana yardım etseydim. Keşke kavmin seni sürüp çıkardıkları vakit hayatta olsaydım.'' dedi. Rasulullah, ''Onlar beni buradan sürüp çıkaracaklar mı?'' diye sordu. Varaka, ''Senin getirdiğin gibi bir din getiren hiç kimse yok ki, ona husumet edilmemiş olsun. O günü görürsem sana müessir yardımda bulunurum.'' dedi. Ancak çok geçmeden Varaka vefat etti. Ve Vahide de fetrete girdi. Kesildi. Buhari, Müslim, Tirmizi İnşallah ilerleyen yazılarımızda bu hadiseden çıkarılacak dersleri anlatmaya çalışacağız. Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdtır. Bu yazı, Tevhid dergisinin 33. sayısında yayınlanmıştır.